Elbette bundan daha iyi bir akibet bulurum dedi. Konuşma esnasında arkadaşı bu şahsa ne o dedi? Yoksa sen senin aslını topraktan sonra da bir damla meniden yaratan, bilahirede seni böyle tam mükemmel bir insan şekline getiren Rabbini mi inkar ediyorsun? Fakat sen inkar etsen de şunu bil ki benim Rabbim Allah'tır. Rabbime hiçbir şeyi ortak saymam. Benim servetimin ve çoluk çocuğumun sayısının, seninkinden daha az olduğunu düşündüğüne göre, bağına girdiğinde, maşâallah! Allah ne güzel dilemiş ve yapmış. Ondan başka gerçek güç ve kuvvet sahibi yoktur. Demeli değil miydin? Olur ki Rabbim, senin bahçenden daha iyisini bana verir ve senin o bahçene, Gökten bir afet indirir de, Bağın kukkuru toprak kesilir. Yahut, bağının suyu çekilir de, Ondan artık büsbütün ümidini kesersin. Çok geçmeden, bütün serveti kül oldu. Sahibi bu halini görünce, Bağın çökmüş çardakları karşısında, Yaptığı masraflarına, Harcadığı emeklere acıyıp Avuçlarını oğuşturak kaldı. Ah! diyordu. Nolaydım!